Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 18. Taraflar Konferansı Katar'ın başkenti Doha'da başladı. İklim değişikliğine neden olan karbon salımlarının son 5 yılda rekor düzeye ulaşması bir yana Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP, Dünya Kaynakları Enstitüsü gibi kuruluşlara ve çevre örgütleri yayınladıkları raporlarda iklim değişikliğinin önüne geçilmezse tüm dünyada yaşanabilecek felaketleri ortaya koyuyor. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Pınar Aksoğan görüşmelerden beklentilerini dile getirerek sere gazı salımları konusunda yasal bağlayıcılığı olan tek anlaşma olan Kyoto protokolünün geleceğinin Doğada tehlike altında olduğunu belirtti. Zira Kyoto'nun ilk dönemi bu yıl sona eriyor. Aksoğan bağlayıcı ve hırslı bir ikinci yükümlülük dönemi olmazsa 4 derecelik ısınmanın kaçınılmaz olacağını kaydetti. Öte yandan Türkiye sere gazı salımlarını azaltmada üzerine düşeni yapıyor mu? Tam tersi. Yapıyoruz. Zira 1992-2010 yılları arasında seragazı salımı %115 ile en fazla arttıran ülke Türkiye 49 yeni kömürlü termik santral planıyla dünyanın en büyük dördüncü kömür tehdidini oluşturuyor. Aksu Türkiye'nin bir an önce sorumluluk alıp çözüme ortak olması gerektiğini Ve bu ortaklığın ön koşulunun enerji politikalarını değiştirmekten fosil yakıt yerine güneş, rüzgar ve jötermal gibi temiz enerji kaynaklarını kullanmaya başlamaktan geçtiğini kaydetti. Buna enerji verimliliği konusunda atılması gereken yüksek hedefli politikaları da bir gerek olarak ekleyebiliriz. Denizleri korumak amacıyla çalışan 300'den fazla uzman kuruluş Akdeniz konusundaki deneyimleri paylaşmak ve ortak bir program oluşturmak amacıyla ilk defa bir araya geliyor. 25-28 Kasım 2012 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 2012 Akdeniz Deniz Koruma Alanları Forumu, Deniz Koruma Alanları Yöneticileri Veri Ağı, METPEN ve WWF'in de içinde bulunduğu ortak kuruluşlar tarafından gerçekleştiriliyor. Forum, biyolojik çeşitlik sözleşmesi çerçevesinde belirlenen hedef doğrultusunda 2020 yılına kadar Akdeniz'in %10'unun koruma altına alınmasını garanti etmek amacıyla deniz koruma alanlarının etkin yönetimi için somut bir plan oluşturulmasını istiyor 2008 yılından beri koruma altında olan alanlar yaklaşık 7000 km2'lik bir alan daha da eklenmiş e, Akdeniz'de yani şu anda %4'ü koruma altında. WWF'in başlattığı imza kampanyasıyla ile %10 hedefine ulaşabilmesinin sağlanması için Akdeniz hükümeti liderleri deniz koruma alanlarına karşı sorumluluklarını arttırarak Akdeniz'i korumaya çağrılıyor. CHP 50 Milletvekili Avukat Turgut Dibek iyi bir haber vermiş. İğne adaya termik santral kurulmasının reddedildiğini söylemiş. Dibek yaptığı açıklamada 21 Kasım 2012 Çarşamba günü başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütçesi sırasında iğne adaya kurulması düşünülen termik santrali gündeme getirmiş. Demiş ki Sayın Bakan'a bu santral ile tüm Kırklarelli'ne karşı olduğu %100 orman bölgesi olan bu alanda santrali izin verilemeyeceğini söylüyor. Geçtiğimiz günlerdeki chat toplantısına da katılmış. Orman arazisi olduğu için chat sürecinin firma için olumsuz olduğunu biliyorum. Sayın Bakan komisyonda sorduğum soruları yanıtladı ve beğendi ki yapılması istenen Termik Santral başvurusunun bakanlıkça reddedildiğini açıkladı. Başta yine halk olmak üzere tüm 40'lar 50'li hemşerilerimi kutluyorum. Bu haber bizleri çok mutlu etti diyor kendisi. Türkiye'nin iklim değişikliği açısından da bu esasında atması gereken bir adam, adımdı. Umarız planlar tekrar gelecekte hortlamaz. Tabii bunu bilenler, İni Adalılar temkinli olmayı bu mücadelede sürdürüyorlar erkenden sevinmeden. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Doğa Derneği, Doğa Koruma Merkezi, Eurosolar Türkiye, Greenpeace Akdeniz... Kadıköy Bilim, Kültür ve Sanat Dostları Derneği yani KADOS, TEMA, Türkiye Erizyonu'na Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ve WWF Türkiye yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı, 350 Ankara gibi sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla biliyorsunuz bir büyük iklim ağı kurulmuştu. Bütün bu sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Bir ortak açıklama yaptılar Doha'nın da başlamasıyla beraber 18. Taraflar e, Konferansı'nın diyorlar ki, Çözüme gerçekten ortak olması gerekiyor Türkiye'nin. Türkiye'nin iklim karnesi hazırladığı raporla değerlendirdiğimizde iklim ağı olarak son 20 yılda seragasım salımlarının en fazla arttıran ülke olduğumuzu belirtiyoruz. 2010 yılında iklim değişikliği bağlantılı doğal felaketlerden 2,5 milyon kişinin etkilendiğinin tahmini olarak da 35 bin kişinin bu felaketler sonucunda hayatını kaybettiğine yer veriliyor. Açıklamada Türkiye'nin uluslararası iklim müzakerelerine yaklaşımının bekle ve görden ibaret olduğu, dolayısıyla Türkiye'ye hazırlanacak bir uluslararası anlaşmaya ve çözüme ortak olma fırsatını kaçırıyor deniliyor. Bu politikalar yüzünden gelecek nesilleri de yüksek karbon ekonomisinin ve hızla arttırdığı sera gazı salınımlarının bedellerini ödemeye mahkum ediyoruz ve sera gazı azaltım hedefi belirlenmesi yenilenebilir enerjilere yatırım yapılması, iklim değişikliğine uyumu azaltacak projelerin durdurulması, Türkiye'nin de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirilmesi gerekir deniyor açıklamada. Biz de herkese iklim değişikliğinden uzak, gerekli önlemlerin alındığı yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri